Allah Teala't Kitab-ı Aziz. Euzü billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallazi sara'akum fil ardi ve ileyhi ve feyekuluna meta hadhal ba'du in kuntum sadikin. Kul innemel ilmu indallah ve innema ana nedirun mubin. Sur'a kullahu'l azim. Oku du ayet sûre i mulk'te. Yani Kur'an-ı Kerim'in 29. cüz 1. suresi. sûre i mulk'i bütün veliler bu sureyi mülkü evlatlarına almış ve derletmişler der ve bir, bir zeman etmişlerdir. Yani bütün ihvanına bunu talim buyurmuşlardır. Hazireti gayet büyük ve okunduğu vakitte okuyana ve okutana ve okunduğu yere kâfi gelecek bir sure-i Şu kıssayı Ramaklı'dan geçemeyeceğim. Müfessirlerden bir zati öldü diye kabre koymuşlar. Fakat kendisini kan tutmuş, kabirde ayılmış. Başlamış bağırmaya, can kurtaran yok mu beni çıkarıp ölmedim falan demeye. Bitişik kabirden kendine seslenmişler. Demişler ki, bağırıp çağırma şimdi gecedir. Bağırmakla sesin kısılır, sabahın sesini duyuramazsın. Aman siz beni çıkarın, biz demişler ehli kubuğuz. Yani kabir ehliyiz. Epeki Geceoğlu'nu nereden diyorsunuz diye sormuş. Demişler ki, biz dünya hayatındayken... Her gece Sure-i Mülk'ü okur idik, tilavet ederdik. Allah gece olduğu vakitte bize Sure-i Mülk'ün nurunu ihsan-ı inayet buyuruyor. Ondan gece olduğunu biliyoruz. Gündüz olduğu vakitte bir nur zahir buyurmuşlar. Gene Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem ordu Humayun'la bir yere giderken bir kabristanı da bilmeyerek bir kabristan'a Ordu-i Humayun iskan olmuş, çadırlarını kurmuşlar. Sahabeden birisi Sure-i Mülk'ü Cenab-ı Fahri Sarat buyurmuş ki, buradaki bulunan kabir ehline bu kafi geldi demiş Cenab-ı Peygamber. O kadar mühim bir sureyi cilder. Onun için ezberle oku, yarın yüzünden oku, okumasını öğren. Lazım olacak sana istikvalde. Evet. Faziletli bir sure bu orayı. Bir miktar yani, bir zem dikkat edin. Şemistlerin bir zem olarak size bir miktarda bahsettik. Bu Ama diyor ki o zat-ı muhterem, sana diyor sabah olmuştu seslendiler. Sabah oldu, gelen geçen var bağ dediler diyor. Bağırdı, gelip kabiri açtılar. Beni oradan kurtardılar. Ben de zaten orada ahdetmiştim ki eğer kabirden sıhhata afiyetle kurtulursam bir tefsir yazayım Kur'an'a bu hadiseyi oraya anlatayım dedim diyorlar diyor. Önce sure-i bir zaman et diline. Yani akşamları muhakkak oku. Maddi ve manevi, ve uhrevi menfaatına göreceksin. Saadete ereceksin. Bu emir kul emri Cenab-ı Fahri Risalet mefhal-i mevcuad Efendimiz Hazretlerine. Allah Celle Hazretleri yani yerin gül sahibi bizi yoktan nuaradan bir katre suyken maderi batında bizi bir katre suda ve kudret fırçasıyla hayıs yoran yuran bir şekil insana koyan Allah söylüyor bunu habibi habibine. Yani Cenab-ı Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz tehedden hadd-ı hemen söylüyorum. Kafamıza yer etsin diye. Kuyunun taşı serttir. İptek taştan yumacaktır. Sürde sürde taşı yer yaptığı gibi inşallah bizim sözlerimizde bizim başlarımıza yer edecektir. Peygamberimize ne kadar hürmet gösterirsek, ne kadar sevgi gösterirsek dünya ve ahirette o kadar âli olur. Sevgili Peygamberimize ne kadar hürmet gösterirsek, ne kadar sevgi beslersek, ne kadar sevgi gösterirsek, ne kadar sünnetine ittiba edersek, hatta mübarek ayaklarını nasıl attığı ona dahi uymamız Bizim istikbalde ve hali hazırda menfaatımızı iktidasıdır. Sen tabii menfaat için yapma bu işi. Resulullah'a ittiva için yap ki aziz olasın. Kul emri Cenab-ı Hak tarafından Peygamberimize. Yani Habibim Ahmed Ahmet, Resulü Müamak'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Söyle kullarına haber ver. Över Allah ki her şeye kadir kayu. Semaları direksiz kafirleriyle küsalk etmiş. Ardı altımıza döşemiş. Güneşler, aylar, yıldızlar. Yıllar, haftalar, aylar, günler, saatler, vakitler yaratmış. Bize rengarenk, ya renk, ayrı ayrı nimetler hissane kiliyet. Annemizin sadrine şefkat, babamızın kalbine rahmet vermiş, bizi büyütmüş, yetiştirmiş ve bizi, bizi kendine kendine kul, Habib-i Muhammed'ine ümmet kılmış. En büyük nimet burada. Dünyada en büyük nimetullah Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bundan daha büyük bir nimet olmaz. Her kim ki Peygamber'e ümmet olduğu adam, en talihli adam, en güzel adam, Allah tarafından en büyük nimete malik olan kişi demektir. Kadık olsun, en olsun. Zira bunu tarihte görebiliyoruz. bilal Habeşi gibi köleler Resulullah'a itibar etmekle aziz oldular. Kıyamet gününe kadar salihlerin, aşıkların misalından tarzıyla tepkir oldular. Resulullah'ın aleyhinde bulunan azizler, hepsi zelil ve setil olduklar kıyamet gününde lanete uğradılar. Kıyametten sonra cehenneme gelecekler. Onun için bir adam zelilken Resulullah asallamirse o adam aziz olur. Bir adam azizken peygamberin aleyeri geçerse Allah onu zelil eder dünyada, ahirette. Bunu otuz çıkar. Resulullah'a ittiba insanın izzetine, şerefine, yükselmesine sebeptir sallallahu aleyhi ve sellem. Gene İmanın kemalini istiyorsan imanımızın kemale girdiğini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi canından, malından, kazandan, kesenden, rütbenden, her şeyinden, her şeyinden ziyadesi. Her etikten zamanlarında onun bir sünnetini ihya etmek yüz şehit sevabına malik olmaktır. Bir tak yani mistakla dişini yıkasa bir adam yahut dişlerini yıkasa misra olmasa, misfilsiz olmasa, paraklanma yıkasa, sünneti Muhammed diye yüz seyhse ona malik olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de onu söyleyecektim. Hiç ya Muhammed, ya Ahmet diye hitap etmemiştir. Kur'an'da ya Muhammed, ya Ahmet hitabı yoktur. Dört yerde Allah Habibi'nin ismini zikreylemiş, arkasından sıfatları söylemiştir. Bugün Hafze bin Okudayi'yi, ma kâne Muhammed'in ebâ ahad-ı min rizâlikum velâki Resûlallah, bir yerde gene, her nezi <teleci> ersele resuluhu bil huda ve dinil hakki yujrahu alati kulli ve şehida hep sıfatlarıyla ve iltifatı rabbani yaşarıştır ve hadi Muhammed'ine tazim eder Allah. Yani hürmet gösterir. Çünkü Resulullah hürmet edilecek bir kuldu. Görmüyor musun? Her cuma şu ayet inanılıyor her tarafta. İnna <invizyon> Allah ve melekete hu sallun ya aleyhi teslima. Ben Allah'lığımla, meleklerimle Habibim Muhammed'ime salat ediyorum. Bunu söyleyen müftü değil, binadir, insi değil, Derin İslam sahibi Allah. İnna Allah'a muhakkak Cenab-ı Hak ve melaikete hu melekleriyle beraber yüselliûne alem nebi. Nebi aleyhissalatü vesselam üzerine ve salat eder. Ya eyyühellezine amenu. Ey isimle isimlendirdim. Beni tevhî eder. Verim, Habib'e günül verenler, ey müminler, kıyamete inananlar. Sizin akını sallu aleyhi, ona selat ediniz. Ve sellimu teslima, tam bir teslimiyetle, selamla, hak Biz Bizi ne yapıyoruz hak ile vermek için cenab Peygamber'e, Allah'a diyoruz ki Ya Rabbi, Allahümme ey benim Rabbim, ey beni yoktan eden Rabbim, Allah'ım. Salli Muhammed. Muhammed'in üzerine selat et Ya Rabbi. Ve Ali Muhammed'im, Ali Muhammed'e selat et diyoruz. Allah diyor ki bize siz selat ediniz, biz diyoruz ki Allah'a sen selat et Ya Rabbi diyoruz. Manası ne demek? Yani Ya Rabbi Habibi Huda, Şefi'i Ulu Ceza, Mefhar-ı Alem, Hirkati, i̇cad Beni Adem olan Muhammed Mustafa'ya layık olan salavatı biz kullar bilemeyiz Ya Rabbi. Ancak sen ilmi ilahe ona layık olan salavatı bilirsin. Ona sen selavat et diyor Cenab-ı Hak. Onun için burada da daima Efendimiz'in bunun için söylüyorum. Efendimiz'in ismi anladığı vakitte ezanlar okunurken radyolarınızı ve televizyonunu kapayınız. <gülüyor> Çalgalarınızı kesiniz. <gülüyor> ve ezana hürmet gösteriniz. Çünkü ezanın içinde Resul-i Kibriya olunuyor. Ezan okunduğu vakitte ezanı Allah da dinliyor. Hadis-i öyle. Cenab-ı Hak müezzinin okuduğu ezanı tasdik eder karşısında. Metenden münezzah olarak. Cüneyd-i Bağdat'ı diyor ki dikkat bir süt konuşacağım söze. Yani Seyyid-i Taife velilerin reislerinden seyyidlerinden Bağdat halkı ezanlar okunduğu vakıtta naylarının seslerini durdurmadılar. Susturmadılar. kavm Nuh'a sel geldi ve garboldular kavm Muhammed'e ateş geldi diyor. Yani Cengiz geldi sonradan da şey uyanına. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi okunduğu vakıtta hürmet göstermezsen musiyeti velai bekle. Onu söylemek istiyorum. Yani. Geçiyoruz. Hüvellezi Allah ki görün görün sahibi Bilmem ve bilmeyen alemlerin maliki bizim Rabbimiz, bizi besleyen, bizi yetiştiren, bizi büyüten, bizi yaşatan, bizi öldürecek olan, sonra diriltip, sonra öldürüp, sonra diriltip huzurunu alacak olan Allah. Ya yoktuk, var olduk. Ana rahmından çıktık pazara, bir kefen aldık, döndük mezara. Kısa bir hayat yani. İnsan pazara çıkar, iyi dinle. Ey delikanlı, biz de senin gibi gençlik. Yaşlılardı öyle. Ölenler de böyle bir yaşıyorlardı o vakteyken. İki kapılı bir han. Konan göçer, karar olmaz. Fakat bir adam pazara çıkan bir şey alır, döner. Dünyaya gelmek bunun gibidir. O kadar kısa yani, Külla atın karit. Çocuk derken gençlik, genç derken dinçlik, dinç derken ihtiyarlık derken o tarafa doğru gidiyorsunuz. Ayetleri söylüyor zaten. O kadar kısa hayat. Ne alacaksan bu kısa zamanda, pazardan bunu alacaksın. Allah'ım ben çıktım pazara, götüreceğinde bir arşın keti kısmet olursun. Bir kere aldık, döndük müzere bu kadar hayat. Fakat hayat kısa, fakat manası uzun çok, manası çok uzun. Yaz gününde içtiğin soğuk suyun dahi hesabı sorulacak. Hüsnü medetüsü eline yövmek için anin na'im. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda giriyordu, karşısına Cenab-ı Sıddık-ı Ekber, Hevâ Bekir o ve Seyyidina Ömer ibn-i Hattâb radıyallahu anhüme hazretleri karşılaştılar. Dedi ya Ömer ya Bekir nereye yiyorsunuz ya e, bir kahve. Dediler ki ya Resulullah açlıktan çıktık evde. Ekmeği yiyecek bu açız yani. Gel efendim sahabenin yanına gidelim onun o biraz hali vakti elindedir dediler. Efendimiz'e dedi, üçü oraya gittiler. O zat kendilerine bir hayvan kesti. Bir koyun kesti kuzu. Kuyun kesti kuyatörlerine koydu. Yediler söyledi dua edeceğim peyanlar ona. Ve buyurdu ki işte bunun da hesabı bizden sorulacak dedi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba anlatabiliyor muyum? Birisi Ebu Bekir, biri Ömer, biri tahr Cihan Muhammed Mustafa. Söyleyen muhbiri Sadık. Onun için belli nimetin kadar kıymetini bil, şükürünü eda et. Örmeden evvel de hayatının kıymetini bil, ibadet taatta kendini harca. Ömrünü ordu sarf et yani. Sonra ağlamanın, sızlamanın faydası olmaz. Bugün tövbe edeceğim, yarın tövbe edeceğim, işe biraz tekahüt olayım, işlerin biraz hafifin dersen, işin bittiği gün kapıya zaten tenişir gelir, cansız tabut kapıya dayanır. Hemen başlayacaksın ibadet ve taata. Hemen imanını tazileyeceksin. Her an Allah diyeceksin. Her işinde Allah'la olacaksın. Allah'la olacaksın. Allah'ı seveceksin. Onun sevgisini bekleyeceksin. Ondan korkacaksın. Emirlerini sere sere yapacaksın. Canına minnet, başına taş vereceksin. Yasaklarından kaçınacaksın, koruyacaksın celalinden. Hak ve gerçektir. Böyle çaflık kendini. Aman dünyadan biraz haz alayım. İçki sofrasından haz alma. Namazdan zevk dur. Dünyanın kötü kelimelerinden zevk alma. Allah zükrinden zevk ver. <gülüyor> yalan baştan aşağı. Fakat manaları sana sorulur. Hiç kimseye zulüm olmaz. Herkes yaptığını bulur. Zerre kadar hayır işleyen, hayrın mükafatını Zerre kadar şer işleyen de kötülük yapan da mutlaka şerrinin felaketini görecektir. Öyle diyor Allah Kur'an-ı Kerim. Ama biz Muhammediyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a tabi olduk. Onun yolundan göre onu şehir tutarsak hemen tövbe edersek günahlarımızı Allah affedeceğini Kur'an'da haber veriyor. Hatta afile de bırakmıyor. Affediyor sonra günahları hasenatı tedbir ediyor. Übedülullah seyyiatı e allah hasenatı. Tövbe eden müminler halis, müttevbe edenler, Allah yoluna baş koyanlar, Allah'a kıyam edenler, Allah'a rükû edenler, Allah'a tesbih edenler, Allah'a seyre ederler. Onların günahları afla kalmaz. Ne kadar günahı vardı, selava kalp olur. Yüz bin günahı vardı, af oldu, yüz bin salava oldu. Burada niye kaçıracaksın? Güneş grubu eriyor. Gelecek, pek yakında gelecek. Bugün yarın derken vakti ne işi geçirmen. Ne dekimi de sana bir kısa anlatayım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bir padişah, sultan yani. Tabi zevk-ı günleri çabuk geçiyor. Soruyoruz bazen ya biz hemen namazan ne vakit geldi, hafta ne vakit geldi. Zevk-ı sefadasın, farkında değilsin Allah'ın verdiği nimetleri. Hasta olsa vakit geçmez. Hasta olsan hiç vakit geçmez. Saat araba tekerle olur. Bir hastayı bir odaya koyduk, iki sevgili bir odaya koyduk. Sabahın aynı saatte yattılar. Sabah alın açtık kapıları, sorduk. Sevgililer diyor ki ne vakit sabah oldu yahu. Hasta diyor ki ya hiç gece bitmedi diyor. Ne kadar uzundu gece. Aklını başına al. Aç gözlerini, Uyuma. Çok uyuyacaksın sonra. İftihane et. Bugün yarın derken ezel yatağına yatmış. İyi derine sana ibret olsun. Ezel yatağına yattı. Sonra vezir hüzevazını topladı. Başına getirdi. Dedi ki Ey vezirlerim, ey ümera, emirlerim, askerlerim, komutanlarım, paşalarım, bak beni görün benden ibret alın. Benim hükmüm ile şahtan galiba kimdam arasındaydı halkın hayatı ve muafi. Değil mi? Şimdi ben her şeyden acil oldum. yudum su yutamıyorum. Su var, yutmaya hak kudetim Param var, harcamaya takatim yok. Gül var, hakka secde etmeye halim yok. Yattım muhale, size bu hale geleceksiniz. Ben padişahiydi. Benim halimi görün ve maalesef ben bugün yarın işi safakladı. Tövbe etmedim. Rabbime rücu etmedim. Allah. Rabbine rücu etmeden tövbe etmeden ölenlerin hali felaketdir. Ben korkuyorum kadar azabından beni filence salayıma bir tabutla tabadana altın zincirle astırınız. Toprağa gömdürmeyin. Korkuyorum azabı. O zavallılar görüşüyor. Bilmiyor ki Allah dilerse. Cennette insana azap eder. Cennette. Allah dilerse cehennemde insanı mükafata erdirir. Nemrud'un ateşi İbrahim'i yaktı mı? Aleyhisselam. Halil'in bıçağı İsmail'i kesti mi? Onlar sebeptir. Mücevdülü Hakk'ı iyi Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Sen isterisen kulları ve mağfiret etmek düğüzahta döner yerleri güzara ilahi. Allah kul muhafet müksedini cehennemde yerleri güzara çevirir. Kadir her şeye çünkü. Allah'ı iyi anla... Ve öğrenmeye gayret edin. Kudretini, celalini, cemalini, kemalini. Onun için buraya geldin yani. Ve vahatü cinne vel ise illa liyâbudûn illa liyârifûn. Öyle tefsir etmişler. Gizli hazine açıldı, sen bu aleme saçıldın. Vaziden Allah'a gülmek, Allah'a kullak. Allah'la olmak. Unutmasakın vazifeni. Sonra felaket oluruşun. Sonra budiyette kalırsın, kurubiyete ilerlesin. Garip olursun, karip olmazsın. Garip olanlar kurtuldular, garip olanlar ferakide uğradılar. Anet alemin. Bak şimdi olacak? Öyle söyledi ve öldü. Vasiyetini yerine getirdiler. Sarayının bir odasına, diğer bir sarayının, metrek bir sarayının bir odasına onu bir şeye koydular. Bir tabuta kilitlediler, tavana astılar. Tavana, yüksek yere. Kabirde azabı olur, o da kurtulacak. Öyle Sen <gülüyor> Öyle zannetmezse o gün ona tövbeyi geç bırakmazdı. Öyle zannettiğinde tövbeyi geç bıraktı. Asker etrafından şey gördüler, bekliyorlar gece. Bir felaketle koptu. Lavuğun içerisine açtılar. Bir kara yılan padişah padişaha yere yere yutmuştu. Anlatan eşrefoğlu Rumi. Ondan söylüyor, bir de söyleyeyim sana. Kadın Eserler. Hemen yılanıp öldürdü, öldürdü askerler. Yine yerine koydular, okuyarak. Bir üte sonra yine bir felat koptu, yine açtılar. Yine aynı yılan padişaha göbene kadar yutmuştu. Yine padişahlar yılanı, yine arkasından bir felat koptu. Baklar ki yılan yutmuş padişahı acab etmekte sarıl diye sonra şirketler büyük velilere sorular bu nedir diye dedi ki onu öldürmeye kalkmayınız onu öldüremezsiniz neden o ölen zatın ameliydi herkes dünyada neyse ahette odur çünkü ahret denilen nesne kabir denilen nesne insanın amel sandığıdır bir adamın ameli yılan olup da zahiri insan olursa mutlaka o ameli onun boyunla dolanacaktı kabirde onun için iş sefakını insan etmeye çalışır Kötü huylarını terk et. İbadete koyu. Zahirini şeriatın ile batınını aşkullah, muhabbetullah ile münevvekün. Allah aşkıyla, Muhammed aşkıyla, Muhammed sevkiyle. Kul vellezi zarâ ekum fil art sikriyatın Allah ne yapacak toplayacak. Yaratını öldürecek. Toplandın dağılacaksın. Doğdun öleceksin. Yapılan bina yıkıldı. Toplananlar dağıldı. Doğanlar büyüdüler, sonra öldüler. Her sene neşrolunan rebatat sonbaharda ölüyor görebilirsen. Hep bizi gösteriyor bu. Ben bu camiye 50 senesinden beri devam ediyorum. Kaç defa doldu, boşaldı burası. Haberim yok. Yersin onu söylüyor altında. Ama sen duymuyorsun, ben ne yapayım? Bu minber onu söylüyor bana. Ben nice üzerimde hatipleri diyor bana. Duymuyorum ben, o ne yapsın? Görenedir gören, körenedir körenedir. Yaşıyoruz. Müminler, iki şeyi unutma. Sözünün kısası. Bakın geldi sıcak havası sıvazı oyalı. İki şeyi unutma. Biri Allah'ı unutma, biri ölümünü unutma. O vakit sen altta kaçınacaksın. Allah'ı unutan, ölümü unutan felakete gitti. Hangi iş yaptığın vakitte Allah onu gördüğünü, Allah sana senden yakın olduğunu, bildiğini, işittiğini, duyduğunu bilmem, bir de ölenleri görüp de ben de bu hale geleceğim diye düşünmem, ...seni Allah yoluna doğrultacaktır. Allah'ı unutmayanlar, ölümlerini unutmayanlar... ...saadette evliler. Allah'ı unutanlar nefisleri unuttular. Ölümü unutanlar nefisleri unuttular. Onlar da felakete girdiler. İki yol gösterdik aklı başında olanlara. Birisi rüşt yolu... ...birisi felaket yolu. Biri iri, biri doğru. Doğru yol İslam yolu. Kur'an yolu. Hz. Muhammed'in çizdiği yol, sırat-ı mursakil. O yolun nihayet cennet, cemaat ridvana gider... İyi yolun nihayeti cehennemdir. Efendim ne kadar cehennemden bahsedin deme mi bana? Ben bahsetmiyorum, Allah bahsediyor. Allah bin emiri var Kur'an'da, bin nehihi var. Bin vaat var, bin la'it va var. Hemen küfrü söyler arkasından imanı. Hemen cenneti söyler arkasından cehennemi. Allah Kur'an'da öyle eder. Hemen cehennemi söyler arkasından cenneti söyler. Çünkü cennet Allah'ın cemali ve kemali iledir. Cehennem Allah'ın celalidir. La mebude illahudur yani şu. Vallahi ye biladaris salam ve ihtimin inshaallah